Üniversitede yürürlükte olan karma eğitiminin durumu nedir? Farklı şekillerde söyledik. Kur'an Kerim'in ifadesi açıktır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşleriyle sahabe-i kiram konuşacaklar, bir şey isteyecekler, talep edecekler. Ne buyuruyor? Ve idâse'l-tumûhun nemâan, fes'elûhun min verâ'i <gülüyor> Perden arkasından talep edin buyuruyor. Bir şey isteyecekseniz Yine o abuna şeyh-i kebîr. aleyhisselam'ın kızları. Erkekler orada hayvanların suluyorlar. Musa aleyhisselam geliyor. Diyor ki onlara nedir bu? Siz niçin burada duruyorsunuz? Onlar diyorlar ki babamız yaşlıdır. Bu ifadeden ne anlıyoruz? Aslında babamız Şuayb aleyhisselam yaş olmasaydı o gelecekti buraya. O hayvanları sulayacaktı. Ama ailede bu işi yapacak erkek olmadığından biz buradayız. Onun için de kenara çekiliyorlar. Yani ihtilat, İslam'ın kadın erkek aynı sınıfta beraber olması cevaz vermediği bir husustur. Ayrı olmalıdır, ayrı olmalıdır, inşallah olur diyelim. Peki böyle halde bir kardeşimiz varsa ne yapsın? Feracesini, çarşafını giysin, arka tarafta bir yerde öyle dursun. Hmm. Ama evla olan o tür ortamlarda hep uzak durması, yani bir zaruret haliyle oralarda olabilir. Şahib Aleyhisselam'ın kızlarının ifade buyurduğu gibi. Ebuna kebi? Babamız yaşı biri diye biz buradayız diyor.